Efendim merhabalar. Yine bir haftanın başındayız. Yine bir pazartesi günündeyiz. Yine Burç efemde çocuk deyip geçmeyin programıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün de yine mutaat üzere, geçtiğimiz haftalarda da duyurduğumuz üzere canlı yayında sizlerle sorularınızla karşılıklı olarak konuşmaya çalışacağız. Problem analizlerini bir e, uzman yardımıyla belki, bir uzman desteğiyle problem analizlerini sizlerle birlikte yaz, e, yapmaya çalışacağız. Efendim biraz sonra canlı yayınımıza katılmak isteyen dinleyicilerimiz bizi 0216 524 93 93 numaralı telefondan arayabilir. E, sorularını, temellilerini, dileklerini paylaşmak istediklerini programımızda paylaşabilirler. Sorularınızı bekliyoruz diyorum. Sorulara geçmeden önce bir e-mail var. Normalde bugün e-mail'lere cevap verme günümüz değil. Yarın e biliyorsunuz e-mail'lere cevap vereceğiz ama bir e-mail var önümde. Onu kısaca okumak ve değinmek istiyorum. Şöyle yazılmış. Handan Hanım'ın mesajı. Sayın Adem Güneş, sizi tesadüfen Burç Efem'de dinledim. Çok güzel tespitleriniz var. Bundan sonra sizi hep dinlemek istiyorum. Bir sorum olacak. Kızım 19 yaşında, sizin de belirttiğiniz gibi hiçbir kısıtlama yapmadan ona yaklaşıyoruz. Yaşamı kendi tecrübeleriyle öğrensin istiyoruz. Maddi imkanları olan bir aileyiz. Kızımın, kızımızı özel bir üniversitede, güzel bir bölümde okutuyoruz. Bu yaşta kızımın jipi var, arkadaşları var. Onlarla gider, eğlenir, gezer, mutlu bir şekilde gelir eve. Ama ertesi gün başlanır söylenmeye e, ben çok mutsuzum der. Kendisini çok seven anne babası var ama kızım bir bunalım geçirir gibi bir mutlu olamıyorum sözü tutturdu gidiyor. Ben ve eşim kızımızın geleceği için gece gündüz demeden çalışıyorken onun böyle söylemesi içimi huzursuz ediyor. Bu sefer, Bu sefer benim de mutluluklarım gölgede kalıyor. Psikoloğa gidelim dediğimde çok, çok tepkili cevap verdi. Deli değilim, sadece mutsuzum dedi. Bu konuda ne tavsiye edersiniz demiş Handan Hanım. Şimdi mutlu olmak ya da olmamak, şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani mutluluk denilen şey saman alevi gibi bir şeydir zaten ki. Yani bir kişinin beklentisi eğer bu saman alevine ellerini uzatıp da ısınmak istiyorsa, mutluluktan ısınmak istiyor ise zaten böylesi bir beklenti boşuna bir beklentidir. Yani mutluluk eğer kişide uzun süreli devam eder ise, o mutluluk anı uzun süre devam ederse o kişinin zaten akıl zembereği boşalır. Yani mutluluk bütün duyguların, bütün hislerin zirve noktasında bulunduğu anın işaretidir. Ve tebessüm eder bir anın işaretidir. Devamlı içten gelen duyguların devamlı ayakta bulunduğu bir anın işaretidir. Yani eğer kişi mutluluk için çaba sarf ediyor ve devamlı mutlu olmaya çalışıyorsa, yani o kişi boştan yere bir beklentinin içerisine girecek. Çünkü insanın tarifinde böyle bir şey yok. İnsan psikolojisinde böyle bir şey yok. Yani bazen mutlu olacak, bazen mutsuz olacak. Bazen mutlu olacak, bazen yine mutsuz olacak. Eğer ben devamlı mutlu olayım diye bir insan çaba içerisindeyse o takdirde bu kişinin doğru bir çaba içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Yani mutsuzluğunun sebebi mutluluk arayışı olur bir süre sonra da. Halbuki Handan Hanım bir şey söylüyor. Diyor ki böylesi bir durum kızının mutluluk arayışı. Habire oradan mutluluk arıyor, buradan mutluluk arıyor, değişik yerlerden mutluluk arıyor. Ve mutlu olamadığını geliyor ikide bir annesine şikayet ediyor. Anne de diyor ki. Kızımın diyor bu mutsuzluk hali beni huzursuzluğa sevk ediyor derken aslında Handan Hanım burada bir şeyi anlatıyor, huzurdan bahsediyor. Handan Hanım diyor ki huzurumu kaçırıyor çocuğumun böylesi bir mutluluk arayışı. İşte aslında kızınızın istediği şey Handan Hanım e, ifade etmeye çalıştığı şey acaba bir sorsanız yani mutluluk mu istiyor kızınız yoksa huzur mu istiyor? Mutluluk ile huzur arasında dağlar kadar fark vardır. Huzur stabil bir hayatın işaretidir. İç dengelerinin oturduğu sukûnet ve sükûnet içerisinde belli şeyleri kabullenip belli şeyler içerisinde efendim kişiliğin ve karakterin oturduğu, beklentilerin azaltıldığı, efendim etrafın denge içerisinde olduğu kişinin yürürken bir sükunet içerisinde yürüdüğü, konuşurken sükunet içerisinde konuştuğu, iç dengelerini kurduğu ana biz huzur anı diyoruz. Kızınızın ise aramaya çalıştığı şey mutluluk. Ya Bulursunuz mutluluğu. Yani gidin dışarıda e, eğlenin. Yani ilginç ilginç şeyler yapın. Mutlu olursunuz yani. Bu heyecanınız yukarıya doğru çıkar. E, ondan sonra Ondan sonra bir süre sonra o mutluluk anı belki size mutsuzluk olarak yansıyacaktır. Dolayısıyla belki gençlere söylenilecek şey anne babaların, sevgili kızım, sevgili oğlum, yani mutluluk arayışlarını ben takdirle karşılıyorum, teşekkürle karşılıyorum ve bir anne baba olarak senin yanındayım. Ama gel mutluluk değil de şöyle bir iç huzuruna doğru gidelim, iç huzurunu yakalamaya doğru gidelim. Huzuru içimizde elde etmeye çalışalım diye çocuklarına bir ufuk açmaları lazım. Şimdi tabii bu mesajın ilerleyen satırlarında şöylesi bir şey söylüyor Handan Hanım. Diyor ki e ben ve eşim kızımızın geleceği için gece gündüz demeden çalışıyorken onun böyle bir şey söylemesi içimi huzursuz ediyor diye söylüyor Handan Hanım. Şimdi zaten muhtemel ki kızınız da sizin böyle gece gündüz çalışıyor olmanızdan dolayı içinde bir huzursuzluk yaşıyor ve o huzursuzluğun neticesinde mutluluk arayışları içerisine giriyor. Ve mutluluk arayışları da bir devamlılık arz etmeyince de bu sefer çocuk içerisinde huzursuzluğu yaşıyor. Yani anne babalar bazen çocuklarına jip alırken, Anne babalar belki bazen çocuklarına en güzel üniversitelerde okuttururken en güzel kolejlerde saçını başını yapıp üstünü kıyafetlerini güzelce giydirip böyle özel şoförlerle hatta bilmem falanca yere filanca gönderip hava attırmaya çalışırken yahut da öylesine göndermeye çalışırlarken burada bir huzurun olduğu böylesi bir atmosferin huzur atmosferi olduğu zannına kapılarak kendilerini teselli etseler de çocuklar ...arzu, çocukların arzu ettikleri şey... ...gece gündüz çalışan anne babalar değil... ...huzur ve mutluluk... ...işte çok kaliteli bir üniversitede... ...altında jiple gitmekle... ...falan filan elde edilecek bir şey değil... ...anneciğim senle elde edeceğin bir şey bu... ...bir dokunur musun bana anneciğim... ...şöyle yanıma ne olur bir uzanır mısın... ...bak 19 sene geçti... ...ama yan yana uzanamadık anneciğim... ...jiple gelip gidiyorum... ...demirlerin içerisinde... ...soğuk demirlerin içerisinde gelip gidiyorum... Efendim güzel bir üniversitede okuyorum ama benim sana ihtiyacım var. Yüz tane üniversite olmuş olsun ister Amerika'da olsun ister bilmem yıldızlardaki falanca bir üniversiteye göndermiş olursan ol. Anne ben senin çocuğun olarak kızın olarak dokunuşlarını yıldızlardaki üniversiteye değişirim aslında. İçte çocukların yatan şeylerden bir tanesi budur. Dolayısıyla çocukların öyle maddi imkanları çok sunarak içimizi rahatlatma girişimini taşıyorsak orada yanılıyoruz demektir. Huzur ancak anne babanın çocuğunun yanında bulunur ve ona duygularıyla birlik eşlik ediliyor ise ve sükunet ortamı sağlanıyorsa ancak o zaman elde edilir değerli Handan Hanım'ın mesajına böylelikle değinmiş olalım. Efendim canlı yayınımız için. ...bağlantılarımızı almaya başlayabiliriz şu andan itibaren... ...hattımızda bir dinleyicimiz var galiba, kendisine merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhabalar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam benim size sorumlar. Ben Bursa'dan arıyorum. Devamlı 3 yıl sizi dinliyorum. <gülüyor> Allah sizden razı olsun. İnanın, o kadar çok şeyler öğrendim. Öğreniyorum ama uygulamaya gelince çok zor yapıyorum. <gülüyor> e, 13 yaşında ergenliğe girmiş bir oğlum var sağ olsun. Küçükken, kısaca anlatayım. O kadar aslında bronşitliydi. Biraz pol e, polslu büyüdüm. Ama şu an tam er, bana cevap veriyor. Ona yaklaşmaya çalışıyorum. E, direkt bana, ben o kadar hassas bir çocuktu küçükken beni çiçekli annem değilse verdi. Ama şu an o bu kadar farklı cevaplar veriyor ki ona yaklaşmaya çalışıyorum. Ee, bir de şu hocam, insanlara sadece ben varım. Ben merkezli bir çocuk oldu. Benim, en güzel, bir, en iyi benim. Ee, derslerini de bıraktı. Ee, ben ne yapacağım bilemiyorum hocam. Ben de direkt agresif ediyorum. Dayanıyorum en az 1-2-3 saat dayanıyorum. Ama daha sonra dayanamıyorum ve ben de cevap veriyorum. Ne yapacağımı onun Onda bir genç kızlarım da var. Onu da yetiştirdim. Ama onu da bu kadar fazla yaşamadım. Şimdi erkek çocuklarının ergenliği biraz ilginçtir, biraz gariptir. Şöyle, erkek ergen çocuklar, birincisi kendilerini suçlu hissederler. Kız çocuklarının aksine. Dolayısıyla erkek ergen çocukları eğer duygularıyla alakalı bir takım şeyler ile yaklaşırsanız, sorarsanız, ederseniz, o türlü sahanın içerisine girmeye çalışırsanız, birdenbire agresifleşir, hırçınlaşırlar. Evet, evet hocam. Sakın ola ki duygu dünyasına dokunmadan... Seni bir evlendirsek var ya diye örneğin bir şey söylemiş olsanız... Evet. ...kız arkadaşın var mı senin diye bir şey söylemiş olsanız... ...bunlar direkt duyguya temas eden şeylerdir. Evet hocam aynen. Heh, o takdirde çocuk hırçınlaşır. Evet. Kız çocuğu gibi değildir erkek çocukları. Onun için sakın ola ki duygu dünyasını ortaya çıkartabilecek... ...bir takım şeylerle çocuğunuza konuşmayın, yaklaşmayın. Konuşuyorum hocam bu hatayı çok... nasıl yapacağım hocam, nasıl cevap vereceğim... Hayır, hayır, Konuşmayacaksınız o kadar sadece. Yani sadece dil, dinleyeceğim onu. Çok dilinize, dilinize, hocam. Yok. Olur mu öyle bir şey? Evet. Hatalıyım. Biliyorum. Çok üzüyorum Aslında o kadar duygusal. Bir... Hocam ama ya neden insanlardan uzaklaşıyor? Yani arkadaş beğenmiyor. Anlatabiliyor. Benim diyor. Der, der, der. Kendisi zaten öyle zanneder. Yani bu dönemin gereği olarak düşünün bunu. Yani tamam. bir süre sonra kafasını e, duvara çarptığı zaman... Efendim birazcık daha duruldu ve dinginlendiği zaman göreceksiniz fıstık gibi bir delikanlınız olacak. İnşallah o kadar merhametli ki hocam o kadar o da Önemli olan ki. siz önceki dönemlerde yaptıklarınızla eğer ki çocuğunuzdan kopmadıysanız ki kopmamış olduğunuzu söylüyorsunuz o zaman hiç bu dönemin böyle birazcık dalgalanması halini hı hı. hiç böyle şey yapmayın abartmayın. Hiç tamam, büyütmeyin. Bırakın dünyayı, dünyanın en güzeli benim. Sen, evet hocam olun. öyle yapıyor, Aynen öyle yani. yapıyor. İnsanları evet, beğenmiyor. Evet. Ben de bunu çok üzülüyorum. Ama merhametli buna da inelim. E hocam şu hay koca hep konu falan onlara taklı bu ara. Aslında dini konularda güzel şeyler de üretim, Onları da biliyor ama ona karşı bir yönelmesi var o müzeye karşı. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bu, grupta, bu dönemde en çok dikkat edeceğiniz şey şu. Ergen çocuğun etrafında bulunan... ...arkadaş gruplarıdır... ...ergen çocuğu çukurdan içeri atan. Dolayısıyla... ...sizin asıl bu dönemde yapacağınız şey... ...çocuğunuza zemin hazırlamak. Ee, güzel arkadaşlar olabilecek... ...bir zemini hazırlamak. Yoksa bu dönemde çocuğunuzun duygularını... ...deşeleyerek, onun zaten kendisini... ...suçlu hissettiği bir takım şeyleri gün yüzüne... ...çıkartarak, ayıbını sanki ortaya çıkartarak... ...çocuğunuzun tepkisini kazanmayın. Yapacağınız en iyi şey... Ona güzel bir arkadaş grubu temin etmeye çalışmak. Örneğin falancaya telefon edin, tanıdığınız bir komşunuz vardır, hı hı hı. onunla konuşun dersiniz ki eğer bir başka çocuğun davranışı çok hoşunuza gidiyorsa, aynı yaşlarda olan bir çocuğun davranışı. Hı hı hı. Ona dersiniz ki al sana bilet parası, al sana yol parası, al sana bilmem ne Ayşe Hanım. Çocuğunuzu benim delikanlıyla birlikte bir sinemaya teşvik eder misin? Evet o... yapmaya çalışıyorum yapın, hocam. İnşallah yapın. da olacak inşallah. Ha, dolayısıyla arkadaş kurma noktasında siz çocuğunuzun önünde davranın. Çocuğunuz doğal ve düzgün arkadaşlar edilmesinde sizi farkında olmadan bir rehberi olarak görmüş olsun. Yoksa eğer arkadaşlık kurmada kendi bu şu andaki hırçınlıklarıyla davranır ise, e, kendisi gibi belki de farklı alternatifleri olan arkadaşları edinir. Beceremeyebilir arkadaş kurmaz. Siz onun önünde olmaya çalışın arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Allah teşekkür. sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek ol. üzere. Hoşçakalın. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Kendisine merhaba diyelim. Merhabalar. Yavuz Demir ben. Yavuz Bey merhabalar. Arabanızın sinyali geliyor. Sağa çekmişsinizdir umarım. Aynen öyle. <gülüyor> Saat çekti bekliyoruz? Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok şükür. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle biz programımızı sürekli takip ediyoruz. Ee, yani yolda olsun falan. Ee, zaten tekrarında akşamları internetten dinliyoruz. Bizim e, 16 aylık bir oğlumuz var. Hı. E, eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. E, şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Evden çıktığınız vakit e, sürekli arkamızdan ağlıyor. E, ama biz öğlenleri olsun e, arası kontrol ediyoruz. Babaannesi, dedeleri olsun gelip e, kontrol ediyorlar. Bakıcısıyla hiçbir problemimiz yok. E, gayet olumlu, ılımlılar e, bir problemi Çünkü tavır ve hareketlerinden bunun iyi olduğunu anlıyoruz. Yalnız e, bizi rahatsız eden nokta şu evden kim dışarıya çıkarsa peşimden arkasından ağlaması ve çok huzursuz olması. Yani şimdi sabahdan işe gidecek olduğunda bir 40 dakika falan evden çıkamıyor. Çünkü bacaklarımız yapışıyor annesine öyle olsun. Yani ya da dışarıdan hiç tanımadığı bir insan gelmiş olmasına rağmen aynı problem söz konusu. Dışarıya çıkarttığımızda da eve girmek istemiyor. Acaba bu bununla mı bağlantılı diye düşünüyoruz ama yani çok küçük olduğundan dolayı günlük atıyorum bir saat falan da dışarıda aslında. Yani biz bunu neyden kaynaklanır? bununla ilgili bize nasıl bir yol gösterebilirsiniz? Yani biz hmm. ilgilenmemizde problem olmadığını düşünüyoruz. Hani 16 aylık sonuçta bizi çok fazla görmese de bakıcısı falan ilgileniyor ama biz de ihmal etmediğimizi düşünüyoruz. Bunda biz kendimizde bir suç var aramalıyız, ne yapmamız lazım? Yok yok bir suçlu aramamak lazım belki. Ee, annesi kaç aylık yan bıraktı ee, oğlunuzu, oğlunuz değil mi? Evet, evet oğlumuz. Yani 4 aydan beri çalışıyor. Evet, evet. Yani 4 aylıkken beri çalışıyor. Ama şimdi daha da bilinçlendi. Bilinçlendikçe her şeyin farkında. Bırakıp gitmeyi istemiyor. Hı -hı. Ee, ve diyorum ya, biz aşırı derece duygusal bir durum, acaba bizde bir pürüz problem mi var da sürekli ağlıyor, sürekli Hı -hı. giderken böyle bir tabii, problem tabii, çıkarıyor tabii. diye. Şimdi şöyle söyleyeyim, hatırlarsanız daha önceki programlarımızda biz çocuğun doğmasının, gerçek doğumunun, ...çocuğun 3,5-4 yaşına denk geldiğini söylemiştik. Çocuk evet. 0-4 yaş arasında ruhsal embriyo dönemi yaşıyor demiştik. <gülüyor> Özellikle 0-2 yaş arasındaki çocukların ise anneye bağımlılığı yani henüz doğmamıştır o çocuk. Ruhsal bağımlılığı hala devam ediyordur. Eğer anne çocuğunu erken yaşta bırakır ise çocuk ciddi derecede bir güven bunalımının içerisine giriyor. Terk edilmiş olduğu hissi. Dolayısıyla <gülüyor> çocuk ruhsal bir salınım yapabilecek en yakınındaki kişi... ...ki süt emiyor, efendim, evet. yanında bulunuyor, o kişiyi yanından uzakta görür ise çocuk bu sefer kime bağlanacağını şaşırıyor. Şimdi evet. siz bağlanması için yanına bir bakıcı koymuşsunuz. Evet. Evet, şimdi şöylesi bir şey yapmak lazım, anne figürü yerine bakıcıdan çocuk doyabilmesini sağlamak lazım... Yani hı hı. dolayısıyla şu anda yaşadığınız şey erken ayrılmış olmanın neticesinde çocuğunuzun içerisindeki bir huzursuzluk olarak şey yapabilirsiniz. Sizi bırakmıyor hı. oluşu, kapıdan kimseyi çıkartmıyor oluşu, güven bağını tesis etmek için çocuğun e, kurmuş olduğu bir şey. Ha, hı hı. Siz şöyle bir şey söylediniz. öğlenleri geliyoruz, kontrol ediyoruz. O gelmeler dahi çocuğunuzu çoklu bağlanma sendromunun içer içerisine içer. Hı hı. Yani hı hı. ya çocuk annesinden artık vazgeçmiş olacak sabah şu saatte çıkıyorsun saatte... ilginci babasına daha düşkün. bana <gülüyor> daha farklı bir yaklaşım yani hani biz dediğimiz gibi yani biz belki eşim hani işi bıraksam mı acaba diyor yani işi bıraksak çünkü hani o bizim için çok daha önemli çocuk yani öyle bir durumda bu geçici bir şey midir hani o dediğiniz gibi sıfır dört yaş arası tabii, tabii. Hani Bu çocuk yani takip ediyor şu an ama işte yani çocuk bir geçici bir olur. şey bu. Çocuk eğer bu dönemde anne ile güven bağını oluşturabilir ise, anneyi her an yanında görebilir, sütünü her an içebilir, her an anne ile birlikte olduğunu yatıyor, kalkıyor, her an anne ile birlikte olduğunu şey yaparsa çocuğun içerisinde güven duygusu gelişecek. Kendisine evet. terk edilmediğini, yalnız bırakılmadığını, bir o gelip bir bu gelip kendisine bakmadığını sabit bir kişiden evet. güven duygusu geçecek. Öyle olduğu evet. takdirde çocuk içerisinde huzur temin etmiş olacak bir şekliyle. Ondan sonra evet. biz dönem sona çocuğunuz artık anneyi çok istemeyecektir göreceksiniz. Yani 3-4 yaşına gelince çocuk artık anneyi yanında istemeyecek ya oyun arkadaşı isteyecek. Dışarıda evet. birileriyle oynamasını isteyecek kendisinin. Ondan dolayı o yaşta da çocuğu zaten kreşe teşvik ediyoruz biz. Çocuklar hı hı. kreşlerde. Artık çocuk anneye güven kazanmıştır. Bu sefer dışarıda sosyalleşme ihtiyacını kazanıyordur. Bir dönemdir bu. Bu dönem hı hı. ne kadar çocuğa güven verilirse... ...kuzum yanındayım mesajını her ağlamada çocuk görür ise... ...çocuk içeride uygun temin edecek. Şimdi galiba İyi buradan efendim. kaynaklanan bir şey... Yani işinizin işten ayrılıp ayrılmaması konusunu tabii siz kendiniz daha iyi bileceksiniz ama çocuğunuzun şu anda anneye ihtiyacı var onu söyleyeyim size. Başka hiçbir şey değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağazınıza ederim. Sağ sağ görüşmek edin. üzere inşallah. Sağ, i̇yi programlar, iyi günler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. ederim. Hattımızda dinleyicilerimiz var ama bu sırada da yayına canlı e, reklamlara girmemiz lazım galiba. Hemen bir reklam arası verip reklamlardan sonra tekrar birlikte olmayı e, umut ediyorum. Da, lezzetin gerçek ustalarına holdda makarnanın sunduğu çocuk deyip geçmeyin programı reklamlardan sonra devam edecek eendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz canlı yayın için bağlanabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz Bu arada ben gelen sorulara bir bakıyorum bakmadan önce bir dinleyicimiz var hattımızda kendisine merhaba diyelim ama düştü galiba kendisi. Önümdeki hemen bir mail'e bakmaya çalışayım. Selamün aleyküm hocam. 32 aylık ve 5,5 yaşında iki kızım var. Kitaplarla uğraşmayı, yazı çizmeyi çok seviyorlar. Fakat küçük kızım boyama yaparken sadece çok küçük ayrıntıları boyuyor. Tavşan resimlerinin olduğu gibi, tavşan resimlerinin olduğu gibi bir kitabı var. Bir sayfada hepsinin sadece gözleri boyalı. Diğer sayfada ise hepsinin dişleri eller ve ayaklar sadece sayfadaki değişik nesnelerin ince ayrıntılarını boyuyor. Fakat nesneleri boyamıyor. Ablasının aynı dönemde ya da o yaş aralıklarında hatırladığım kadarıyla büyük nesnelerin sadece en büyük kısmını boyardı. Bu da küçükleri boyuyormuş. Küçük küçük ayrıntıları. Ayrıca hayal gücü çok yüksek. Sanırım çünkü yerde küçük bir su damlası görse onu bir şeye benzetiyor. Benim sorum bu tarz bir boyamanın çocuğun karakteriyle ilgili bize nasıl bir ipucu vereceği belki de vereceğidir, belki de normaldir. Yardımınız için teşekkür ederiz demiş Fatma Hanım. Şimdi eğer çocuklar küçük ayrıntılar içerisinde derinleşiyor ise bu çocukların aynı zamanda çok duygusal olabilme ihtimalini de beraberinde getirir. Ve çocuklar böylesi çocuklar genellikle e, garanticidir. Genellikle garanticidir ve böylesi çocuklar genellikle mükemmelliyetçidir. İşin içerisini tam detaylarıyla birlikte hakim olduktan sonra adım atmayı e, severler. Yani güzel bir özellikten bahsediyorsunuz ama çok da önemsenecek bir özellikten bahsetmiyorsunuz. Siz eğer çocuğunuzun kendisini yaşamasına izin verirseniz daha 32 aylık bir çocuk ki bu çocuk yanına da bilir çünkü. Siz sadece çocuğunuza yapacağınız şey kendisini yaşamasına izin verin çocuğa, kendisi olması için izin verin, ee, geri kalan kısmında bir yönlendirme yapmayın. O karakterini zaten bir süre sonra çıkartacak ama dediğim gibi mükemmelliyetçi ve ayrıntıcı ve duygu dünyası kuvvetli olan çocukların özelliğinden bahsetmişsiniz resim çizerken. Ha, hemen şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi tabii resimler anne babaların çok dikkatini çekiyor. Hatta bu konuda da böyle bir uzmanlık sahası bile var. Çocuk şu resmi yaptı, şuna benziyor. Bu resmi yaptı, buna benziyor falan diye. Bunlar çok önemsememek lazım. Evet, bunlar bir şey söylüyor aslında, bir şeyler ifade eder bunlar. Ama çoğu defada hiçbir şey ifade etmeyebilir. Dolayısıyla yanlışılma payı olan bir şeye çok da önemsememek lazım. Bunlar aynı rüya gibi. Yani hocam rüyamda şunu gördüm, şöyle olabilir mi? Evet olabilir. Ama hiçbir şey de olmayabilir yani. Çocuk oraya koca kafalı bir tane anne yapmış, yanına küçük kafalı bir tane baba yapmış, kendisini de farklı bir şekilde çizmiş. Evet bu bir anlama gelir ama hiçbir anlama da gelmeyebilir. Rüya yorumlamak gibidir. Çok üstüne düşmemesi lazım anne, babaların, çocukların çizdikleri resimleriyle. Anne babalık çocukların kendini keşfetmesi için duygularına izin versinler, geri kalan kısım zaten yavaş yavaş ortaya çıkacak ee, diye söylemekte fayda var. Şimdi bir dinleyicimiz de şöyle bir şey sormuş. Selamun Aleyküm hocam. Sekiz yaşında bir kızım, dört yaşında bir oğlum var. Hı hı. Sekiz yaşında kızım, dört yaşında bir oğlum var. Beş yaşında Kur'an'a verdim. Sekiz yaşındaki kızım, beş yaşında Kur'an'a verdim. Şimdi kızım hafızlık yapıyor ve hafızlığın yarım kalmaması için okula göndermedim. Ve kızım okul yaşı geçiyor. İleride kızımız okula gitmediği için bize karşı bir tepki gösterir mi acaba? Cevabınız için teşekkür ederim demiş. Yani bence gösterir. Bir genç kız daha dinin ne olduğunu, Kur'an'ın, ahiretin, cennetin ne olduğunu çok da bilmediği bir dönemde yani erişkinliğe yetişmediği bir dönemde kendisinin ahirete hazırlanması açısından anne, babala, anne babasının göstermiş olduğu bu fedakarca tavrı mutlaka takdir edecektir. Ama eğer ilkokul çağında herkes cıvıldaşarak okulun bahçesinde koşarken, eğer okuldan aldıkları ödevleri herkes evlerinde cıvıldaşa cıvıldaşa yaparken, ilkokul ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta arkadaşları önlükler giyerek, arkadaşları formalar giyerek okula gidip gelirken çocuk Tabii ki ahiret ve ahirete ait yatırımlarını mutlaka yapacak ama eğer bu yatırımları yaparken, dünyaya ait bir takım şeylerin kendisinin elinden alınmış olduğunu. Belki öğretmen olacak? Belki avukat olmak istiyor kızınız. Belki başka bir şey olmak istiyor, tamam. Yani başı açık olarak okuyamayacak veya başka bir mesleğini yapamayacak ama daha farklı bir şey olmak istiyor belki. İçinde çocuksu bir uhdi taşıyor. İçinde kıpır kıpır eden bir şey var. Öğretmeni gördükçe böyle öğretmen olmak istiyor ama boynunu büküp yoluna devam etmesi lazım. Neden? Çünkü öğretmen olamaz. Şimdi anne babalar bu hususta dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Yani çocuk ruhunu kendi ruhuma yaklaştırarak baktığım zaman içimde bir sızı oluşuyor. Evet, ahiret hazırlanması lazım, dine ait vecibeler çocuğa e, verilmesi lazım. Ama bunlar verilirken çocuğun bu dünyada yaşamasının önündeki heyecanı oluşturan, mutluluğuna sebep olabilecek bu dünyada kendisine yaşama sevinci olan şeyler çocuğun önünden alınmaması lazım. Çocuk sadece ahiret için hazırlanılırsa, bir süre sonra eğer dünyadan keyif almamalar başlar ise... Allah göstermesin hazırlanmış olan ahirette anne babanın yarın yüzlerine bir tokat gibi çarpılabilir. Evet bir dinleyicimiz var hattımızda kendisine merhaba diyelim. Efendim merhaba. Alo. Alo buyurun. İyi, iyi günler. İyi günler. Ee, şimdi bizim bir çocuğumuz var ben sen arıyorum da. Hı hı. Ee, bir buçuk yaşında. Hı hı. Ee, erkek. Ee, yani sağlığına saatinde çok şükür bir sıkıntı yok da hı hı. ama şöyle bir e, bir şeyden korkuyoruz yani sinirlendiği zaman başını e, diğerlere vurma gibi bir şey sinirlendiği zaman da değil de ilgi alaka gösterilmediği zaman hı hı. hani e, veya istediği bir şeyi almadığı zaman hı hı. böyle hani bazen biz isterse yemek yerken dahi hı hı. Kendisi yemek yemeyecek işte kendisiyle ilgilenmesini istiyor. Yani bir ilgi e, azalmış olduğu zaman eee duvara veya işte ne bulursa oraya böyle kafasını vurma şey var. Hı -hı. Yanına gittiği zaman da kesiyor. Hı, -hı. Yani bu e, Şimdi yani iki tek... tane şey söyleyeyim ben size, iki tane şey sorayım ondan sonra bir şeyler söylemeye çalışalım. Birincisi anne e, sütü alıyor mu hala? Yok, anne sütü 6-7 ay falan aldı. 9 ay aldı pardon. 9 ay oldu. Sebeplerden evet. bir tanesi budur demiyorum ama bu olabilir. Anneyle yakınlaşmasında eğer çocuğun içerisinde bir takım boşluklar kaldıysa o çocuk evet. e, hırslanmaya, şiddet göstermeye öfkelenmeye daha meyillidir. Bütün çocuklar evet. böyle olmaz ama anne içeride yarım kaldıysa o evet. böylesi bir şeye sebep olabilir. Bir. İkincisi, evet. anneyle hala e, yatıyorlar mı? Odasını ayırt ettiniz mi? Şöyle beşik e, yatağın yanında hı hı. E, anneyle beraber yatıyor gibi yani hani dip gibi yani hani beşikle yatak arasında bir e, şeyde bölme de yok yani hani istediği zaman annesinin yanına gelebiliyor annesi elini uzatıyor. Peki o, o beşiği hani bu hapishane demirlerini andıran böyle gardiyan demirleri gibi olan beşiklerden mi yoksa önünde bir engel olmayan bir şekle mi dönüştürdünüz evet. yatağını? Bizim, bizim yata, yatakta olan tarafını saldırdık o tamam. parmakla. Duvarda olan tarafı bizim taraftakinde hiçbir şey yokmuştuk var yani. Tamam ha. çok güzel. Yani o önünde hapishane parmakları gibi olan demirler çocuk ruh sağlığı açısından doğru değil. Onu ifade edeyim diye söyledim. Yani keşke anneyle birlikte yatmış olsalardı bu dönemde diyecektim ama hattımız düştü galiba. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim değerli dinleyicimizin emin arkasında. Hani ısrarla söylüyoruz ya, çocuk iki yaşına kadar anneyle ten tene, diz dize, göz göze olması lazım. Gece yatarken, efendim, gündüz uyandığında, efendim, her sıçradığında, her korktuğunda, gözünü açtığında anneyi görebilmesi lazım. Bu görme ayrı bir şey. Bir de çocuk uzaktan görüp anneye doğru koşması, gelmesi ayrı bir şey. Yani çocuk anneyle yan yana eğer uzanmışsa, ilk iki yaş döneminde... Çocuk öylelikle çocuk içerisinde güven duygusunu ve çocuk içerisinde sekineyi beraberinde geliştiriyor. Ayrı bir yatakta olmuş olsa bile yakınında bir yatakta olmuş olsa bile ilk iki yaşta yan yana ten tene olacak. Ondan sonra ayırt edeceğiz çocuğun yatağını annenin odasında ama başka bir yatağın içerisinde olacak. Dört yaşından sonra da çocuğu tamamen ayrı bir odaya kaldıracağız. Hırçınlığıyla alakalı bir şey söyleyeyim. Çocuk bir buçuk yaşında olduğuna göre şunu yapıyor diyemeyiz. Öğrenilmiş bir davranış gibi gelmedi bu. Daha çok ihtiyacın çocuğa karşılığını bulamaması, duygusal ihtiyacın karşılığını alamamış olmasından kaynaklanıyor ki çocuk ilgi istediğinde bunu yapıyor diye söyledi dinleyicimiz. O takdirde ilgiyi çocuğa vermek lazım. Eksik kalan bir ilginin çocuk içerisindeki sıkıntısı olabilir. Anne özellikle çocuğa çok yakın olması lazım. Böylesi durumda kalan bir çocuk için. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Merhaba selam. diyelim efendim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ee, hocam benim de bir torunum var, sekiz yaşında. Hı hı. Ee, okula gidiyor. Ee, yalnız çok soru soruyor. Sorduğunu tekrar bir değişik soruyor. Hı hı. Ee, bir şeylerle meşgul olmak istiyor. Ee, yani bir şeylere dokunmak istiyor. İlle ki dokunacak yani. Çok meraklı bir şey. Her şeylere çok merak ediyor. Yani İlle ki ona bakmak hmm. lazım. Tamam. Sorması lazım. Ne yapayım diyorsunuz öyle mi? Evet. Ne yapmamız lazım? Şimdi o torununuzun gözlerinden öperim ben. Sakın ola ki o torununuzun içindeki bu öğrenme arzusunu ne olur e, söndürmeyin. Çocuğunuz şu anda, torununuz şu anda habire soru soruyor. Bir kere daha soru soruyor. Bir kere daha soru soruyor. Çocuk hakkel yakin derecesinde Hayatı şu anda öğrenmeye çalışıyor. Eğer bu öğrenmelerinin önüne geçmezseniz, geniş olun biraz, sorduğu sorulara cevap verin biraz. Eğer bu çocuğunuzun, torununuzun öğrenmesinin önüne geçmezseniz, çocuğunuz bu öğrenmeden kaynaklanan motivasyon ile daha ileriki yaşlarda daha güzel öğrenecek. Bakın şunu deneyin demiyorum ama yaparsanız eğer göreceksiniz çocuğunuz 3. 4. sınıfta artık okula da öğrenmeye de ilgisi kalmayacak. Bu sorularına cevap vermezseniz, terslerseniz, çok soru soruyorsun derseniz, aman bıktım senden derseniz, git öğretmenine sor derseniz, eğer şu anda bunu yaparsanız, 3. 4. 5. sınıflarda bir bakacaksınız ki artık bir daha telefon ederseniz diyeceksiniz, hocam benim bir torunum var, okula soğudu, öğrenmek istemiyor. Sakın ola ki bu öğrenmelerinin önüne geçmeyin, kendinizi geniş tutun, geliştirin ve çocuğunuza verebildiğiniz kadar cevapları verin. Tamam mı? Tamam hocam. Çocuğun torunuza e... çok selamlar. Hı hı. Sağ ol, ya hocam. Yalnız çok böyle şey yapıyor. E, merak ettiği şeye dokunması lazım. Dokunsun yani. nedir? Yani dokunsun niye dokunmasın ki? Derse çok bile güle heves etmiyor yani. Hemen ha. okuldan geldim heves etmiyor ama okula gitmeyi seviyor. Tamam yani ben bir problem duymadım şu anda Öyle size. Mi? Güzel bir çocuk anlattınız bana. Onun için diyorum ki eğer o da dinliyorsa tamam. onun gözlerinden öperim. Hiç telaşa kalmayın. Tebessüm ederek onu sorulan cevaplandırın olur mu? Tamam hocam. Peki selamlar görüşmek üzere inşallah. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Efendim merhaba. Ee, merhaba Adem Bey. Merhabalar. Ben Salih Şimşek, Ömer Talip Şimşek'in annesin. Biz elhamdülillah aile programlarını oturtturduk. aile toplantılarını oturtturmaya çalışıyoruz, ders çalışma saatlerimizi oturturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bu konuda bir mücadelemiz var. Ama yani Ömer Talip şu anda annesinin ve babasının vurmayacağını, dövmeyeceğini, kızmayacağını, çünkü her şey konuşularak. ...halledilmeye çalışıyor... ...bunu kullanıyor ama şu anda... Hı hı. Ee, ...işte diyor ki... ...beni dövemezler ki... ...beni dövemezsiniz ki... ...vuramazsınız ki... Hı hı. Ee, ...cümlelerini kullanıyor ve... ...şunu açık açık söylüyor... ...artık hani iç dünyasını da bana açtığı için... E, ...anne diyor biliyor musun... E, ...insanları sinir etmekten... ...inat çocuk olmaktan çok zevk alıyorum... Hı hı. ...yani bu konuda bir şeyimiz var... ...problemimiz var... ...şimdi Ömer Talip dikkat çekmek için bunu yapıyor... ...şu anda söylediğinize göre... Hı hı. ...demek ki dikkat... ...çekilmeye ihtiyacı var. Ama yani zaten... birilerini sinir ettikçe... ...onların dikkatini çekiyor... ...bu dikkat çekilmiş olmak da... ...onun hoşuna gidiyor. Biraz dikkatler kendi üzerinde aslında... ...toparlanmış olsa çocuk bunu... ...yapmayacaktır muhtemelen. Hı hı. E, hocam... E, ...benim hayat e, merkezim... E, ...yani ben işlerimi... ...ona göre ayarlıyorum. Okuldan gelişi... Program, ...yani... ...o okuldan gelene kadar işlerimi hallediyorum... ...ona yöneliyorum... ...işte oyunlar oynuyoruz falan... Ee, ...yani bilemiyorum... ...bunu neden... ...daha çok Yok. babasına mı yapmak Tabi Tabii yani diyor? anne yetmez... ...çocuk terbiyesinde yani... ...eğer sadece anne, hani? anne yeterli olmuş olsa... ...Allah babaları yaratmazdı o zaman... ...yani evet. anne yetmez... ...baba... ...efendim anne ve baba mutlaka olacak... İkisi de çocuğun o ihtiyacını gideriyor olacak... ...anne baba yeter mi? Yetmez... ...ya kardeş olacak... Anne baba kardeş yeter mi yetmez hadi dağın başına çıkın anne baba kardeş çocuğunuzla ilgilenmeye çalışın yetmez ya kim lazım sosyal çevre lazım. Dolayısıyla siz bütün bunların hepsini siz kendiniz gidermeye çalışıyorsunuz Salih Hanım sizi tanıyorum ben bunu gidermeye çalışıyorsunuz ama eşiniz mutlaka olacak ondan ee, da etim, doyacak olur mu? Yani önceki dönemlere göre daha e, ilgili e, ama şu var mesela işte şu anda halası da bizimle beraber yaşıyor. Ee, halasını sinir etmeye çalışıyor. İlgi halasını çekmeye çalışıyor. Halasında da çok fazla tahammül yok. Ha, işte ilgi çekmeye çalışıyor. Sizde gördüğü sıcaklığı halasından da almak için ilgi çekmeye çalışıyor. Burada Ömer Faruk'ta bir şey aramayın. Arayacağınız şey ya sevgili halası birazcık ilgilensen ne var diye halayı açmaya çalışın. Babası ilgisiz eğer birazcık ilgi noktasında eksik kaldığını düşünüyorsanız ya sevgili babası bak ben ilgileniyorum azıcık da sen ilgilendiği çocuğa değil şikayetiniz etrafındakileri çocuğa doğru yöneltme noktasında olması lazım. Olur mu Salya Hanım? Ee, evet hocam. Tamam. Tamam, ee, tamam inşallah. Hattımızda ee, bir dinleyicimiz daha var. Allah'a emanet Allah olun. Allah razı olun. olsun. Ee... Ömer Faydalı çokça selamlar. Aleykümselam. Peki. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Diğer dinleyicimize merhaba diyelim. E, alo, merhaba Adem Bey. Merhabalar. E, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz iyisinizdir e, umarım. İyiyiz hamdolsun. E, benim de 16 aylık bir oğlum var. Onunla alakalı bir sorum olacaktı. Maşallah. E, e, şimdi ben de normalde çalışıyorum. Yaklaşık 9 aylık, e, 9. ayından itibaren e, böyle bebek balıkım evinde bakılıyor oldum. İşte birkaç bebekle birlikte bakılıyor. Ee, şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. Ee, çok ben tecrübeli bir anne değilim. İlk çocuğum ee, zaten Semih benim. Hı hı. Ee, şimdi ona yanlışları öğretmeye, kendisine zarar veren şeyleri öğretme hususunda... Açıkçası hani nasıl bir tavır takıman gerektiği hususunda e, bazen böyle sıkıntı yaşıyorum. E, hani benim de e, çok korkutma ya da kızma gibi bir özelliğim zaten yok. Öyle bir iletişimimiz yok çocuğumla ama tabii bu aralar böyle kendi zarar veren şeylere çok ciddi bir yönlenmesi var. Mesela. İşte e, mesela kırıyor hani böyle kırdığı şeylerle e, kırdığı şeylerle işte canını yakabiliyor. Neyi yani işte, kırıyor? Mesela... Neyi kırıyor? Ee, ne bu? Ne, mesela işte kavanozları çok ciddi kırıyor. Hani ona böyle tedbir almaya çalışıyoruz vesaire. Ama genelde bir, böyle Bir dakika. Bir böyle dakika. Bir dakika. Hı -hı. Sakin olalım. Bir sakin olun. Kavanozların e, semihin yetişeceği yerlerde niye kavano kavanozlar var? Yani e, tabii o konuda da bizim belki eksikliğimiz var. E, hani doğru bir tespit tabii ki ama e, tamamen Bakın, böyle hani. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Hı hı. E, henüz erken çocukluk dönemini tamamlamamış olan bir çocuğun bulunduğu hı hı. ev, çocuğun merakına göre dizayn edilmesi lazım. Yani hı hı. incik, boncuk, cincik vesaireler çocuğun ulaşabileceği yerlerden kaldırılması lazım. Hı. Yani o ev çocuğa hem hijyenik olarak ee, hı hı. bir şey sunması lazım hem de kendisine zarar verebileceği sakınacağınız hı. hiçbir şey kalmaması lazım mesela ben kendi çocuklarımdan hatırlıyorum bizim neredeyse masalarımızın örtülerinin üstüne bir şey koymazdık niye çünkü çektiğimiz evet. zaman üstüne düşeceği endişesinden dolayı ve çocuk önce adım adım bu endişelerden uzak ortamda kendisi yetişmiş yetişiyor ondan sonra yavaş yavaş gelmeye başlıyor eşyalar yavaş yavaş yerleştiriyor bakın Anadolu aile yapısına bakın televizyonlarda falan gördüyseniz koca evet. bir salon Ortada hiç kırılacak, dökülecek hiçbir şey yok. Çocuk öylece oylesi evet. bir evin içerisinde. Yani çocuğa göre dizayn etmek lazım. Bir, İkincisi de kendisine Hı -hı. zarar vereceği bir şeyleri bu yaşta çocuğa öğretemezsiniz. Evet. Bilmez ki. Hani kendisini keseceksinler, elini kesecek. Bilmez ki kesmek evet. ne demek bilmez ki. Kendisini Allah göstermesin, yakacak. Yakma neyi bilmez Hı -hı. ki? Dolayısıyla bu yaşta zihni öğrenme yapmayacaksınız. Sadece Hı -hı. kendisine zarar verecek olan her şeyi ortadan kaldırıp Hı -hı. onunla birlikte, ona eşlik ederek merak duygusunu nerede istiyorsa geri kalan yerlerde gidere gidere öğrenmeye çalışacak. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Ee, diyorsunuz ki efendim bebek bakım evinde kalıyor. Evet. Yani e, ben çok doğru bulmam bu yaştaki bir çocuğun başka çocuklarla birlikte bakılıyor olmasını. Çünkü Hı -hı. siz yoksunuz yanınızda, Hı -hı. yanında. Size bağlanamıyor şu anda çocuk. Anne evet. yerine bağlanacak bir kişi lazım çocuğa. Birkaç evet. kişi değil. Anne figürünü doldurup oradan güven alabileceği bir kişi lazım. Eğer çocuğun karşısında anne yerine birkaç kişi ve ağlayan birkaç tane de çocuk bulunan bir ortamda olursa çocuklarda biraz önce de söylemeye çalıştım. Çoklu bağlanma sendromu olur. Hı hı. Kimin anne kime bağlanacak onu kestiremez. Bir kişi olması <gülüyor> lazım çocuğunuzun karşısında akli öğrenme döneminde değil tehlikeleri. Kendinizi boşa yormayın. Tamam mı? Anladım. Şimdi mesela şöyle hani e, bir de çok sık rahatsızlanan bir çocuk belki bulunduğu ortamdan da kaynaklanıyor. Hani hemen hemen herhal mutlaka bir doktor tecrübemiz oluyor. Hatırıyorum mesela ben onu şurup içiriyorum. Kapağını kapattıktan sonra mesela onunla oynamak istiyor. Ben onu kaldırmam gerekiyor sonuçta. Elinden almak istediğinde bu sefer ee, başını bulduğu herhangi bir yere ısrarla vuruyor mesela. Tamam, vursun. Hani... Bu işte şeyden biraz duygusal yoksunluğu yaşadığı belli çocuğunuz. 9 aylıkken e, şeye bırakmışsınız ya. Bırakın evet. o, o türlü davranışları öğrenmesin. Eğer vuruyorsa hı hı. vursun. Hiç şeylerini yani bozmadan. Yani kendine zarar vereceği için hani biz orada hani başda tabi malum önemli. Hı? Hani bunu engellemeyi nasıl çalışabilirim? Hani Yok, o noktada ne yapmam ki... lazım diye e, bir şeylik yaşıyorum. Yani şimdi bu hareket o... onda çok pekişti yani. Tamam. Onun pekişmesi... her şeyden sonra bunu yapıyor. Pekiştirmesini önlemek için şöyle yapın. Diyelim ki mecburen elinden almanız ve engellemeniz lazım olan bir hı hı. şey var ise. Bakın buradaki kelime şu. Mecburen engellenmesi gereken bir şey var. Örneğin şurubu kapattınız. Eğer eline vermiş olsayız üstüne dökecek. Bu. Evet. Bunu biliyorsanız o zaman sırtını veya kafasını vuracağı yeri önceden hazırlayın. E, çünkü atacaktır kendisini yere. Eğer elinden aldığınızda şurubu kapattıktan sonra hiç tereddüt etmeden e, kaldırın yerine dolaba koyacaksanız. Çocuğunuz eğer o sırada agresif davranıyor kendini yere atıyorsa bırakın atsın. Duyarsız bir sabır içerisinde orada bekleyeceksiniz çünkü o hareketi iktidar mücadelesidir. Eğer iktidar mücadelesine azıcık yenik düşmüş olsanız deseniz ki aman oğlum yapma oğlum canım oğlum cicim oğlum falan demiş olsanız bunu pekiştirecektir ve böylelikle öğrene öğrene gidecektir. Orada sizin yapacağınız şey böylesi iktidar mücadelerinde duyarsız bir sabır içerisinde sadece yapmanız gerekli olan şeyi yapacaksınız hırslandırmadan çocuğunuzu bekleyeceksiniz bırakın atsın bağırsın yırtınsın kafasını eğer vuracaksa yastıklara vursun o sırada Nereye şey yaşayacaksa öylece sukunet içerisinde bekleyin ama söylediğim gibi mecburen yapacağınız şeyler için geçerli bu yoksa her şeyde bunu yapmaya çalışırsanız çocuğunuz o zaman da yine öğrenmiş olur tamam hı hı. tamam oldu. teşekkür ederim ben teşekkür ederim efendim. görüşmek İyi üzere hoşça kalın Efendim bugün de yayınımız burada. Son dinleyicimizle birlikte. Son buldu. Yarın gönder cevap vermeye çalışacağım. Nasıl göndereceksiniz e-mailleri? girdiğinizde, sitesine girdiğinizde sağ üst köşede Adem Güneş'e sor butonuna basıp orada efendim sorular bölümünü doldurup gönderebilirsiniz. Yarın saat 11'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.